Diğer bir hadisi şerifte, اَخْلِصُوا اَعْمَالَكُمْ لِلّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُوا illa ma خَلَصَ لَهُ Amellerinizi Allah Teala'nın emrinden ve O'na yaklaşmaktan başka her şeyden arındırın. Zira Allah, kendisi için saflaşan niyet ve amelden başkasını asla kabul etmez buyurmaktadır. Hasıl ihlas, Allah Teala'nın emrini ve kendisine yaklaşmak maksadını tüm karışımlardan temizlemektir. Zira tüm karışımlara şirki hafi denilmektedir. Şirki hafiden arınmayan tüm taat ve ibadetler merduttur. Bunu yapan azami tedbir almış demektir. Hak subhanehu ve teala kabul eder, etmez. Dünyada mı bunun mükafatını verir, ahirette mi verir? Tamamen iş, Hak subhanehu ve teala'ya kalır. Buna tevekkül denilmektedir. Çünkü tevekkül,